Müsteren Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'in şimdiye kadar lafızları, kelimeleri, cümleleri, kelimeler ve cümleler arasındaki münasebetler üzerinde durduğumu size has etmiştim. Bu 10-15 saatlik konuşma içinde sadece lafzı yönüyle Kur'an'ın beşer tarafından söylenmesi mümkün olmadığını arz etmeye çalıştım. Bu hususu çok iyi işlemiş, büyük sevaptan yaptığım nakillerle kendi tabiriyle Kur'an'ın fesahat ve belatını arz etmeye çalıştım. Ve en son derste inşaAllah-u bundan sonra tefsirinden bazı parçalar arz etmek suretiyle onun misilsizliğini, eşsizliğini beşer karihasına verilmesi mümkün olmadığını, en mükemmel bir insana dahi bir edibe dahi isnatı caiz olmadığını arz edeceğimi söz vermiştim. Cenab-ı Hak bizlere halis niyetler ihsan buyursun ve sonra o halis niyet istikametinde bizleri hizmette kaim ve daim kılsın. En başta, küçük bir tenkitten sonra Kur'an-ı Kerim'in insan haleti ruhiyesi, insan nefsi açısından tefsirini arsetmeyi söz vermiştim. Buna, bizim ilim adamları ilmin nefis diyorlardı. Daha eskiden de ilm-i ruh diyorlardı. Bunlar meseleyi çok iyi izah etmez esasen. İnsanın mülk tarafını, şehadet alemiyle alakalı tarafını bir tarafa bırakacak olursak, bunun dışında olan her şeyi Kur'an'ın ele aldığı zaman insan ve dünyatı olarak ele aldığını görüyoruz binan Ali, ne renklerin buna psikoloji demeleri ne bizim yeni yazarlarımızın ilm-i nefis demeleri yani cumhuriyet döneminin kurulduğu devirde bu hususta yazı yazanların ilm-i nefis demeleri ne de daha eskilerin ilmi ruh beyatı vermeleri arz edeceğim bu hususu ifade mevzuunda çok yaya ve yavandır meseleyi anlatmaz bir bütün olarak insan ve dünyasını ele alma, insanın kalbini, insanın sırrını, insanın letaifini, bugüne kadar daha keşfedilmedik duygularını ele almak ve Kur'an'ın topyekun bu ruh sentesi içinde, terkibi içinde, insanın iç alemini yakalaması, iç âlemiyle onu takip etmesi, iç aleminin aydınlandığı noktalarda ona tebliğ ve irşadda bulunması, o kadar enteresandır ki hiç başka bir denil olmasa bu sadece Kur'an-ı Beyan'ın muciz beyan olduğuna, Allah kelamı olduğuna delalet eder. Ben parça parça her iki sahaya da aşina oluşumla, başını gözünü kırarak harz etmeye çalışacağım bu hususun doğrusunu anlamak için siz sadece araştırın. Size öyle diyeceğim. Araştırın doğrusunu bunu. Kur'an-ı Kerim, O'na gönlünü veren, hissiyle O'nun aleminden içeriye giren, O'na sığınan ve dehalet eden insan, O'nda kendi içinin şerh edildiğini, iç yapısının, anatomisinin yapıldığını, bir teşrih matası üzerinde O'nun önüne serildiğini müşahede edecektir. O'nu dinlerken gönülden, kendisinin anlatıldığını görecektir. Ama bir ayette zuhur olsa atlayıverse, başka bir ayetin onun kalbine yapıştığını, kalbini okşadığını, sıvazladığını, ruhunun alemi içinde dönüp durduğunu, hatta kanının, damarlarının içinde dolaştığını hisseder gibi olur. Ama ona gönül vermek lazım. Çünkü o, bu insanın garip kaldığı bu alemde, kainatın misali müsaggarı olan insana Allah'ın bir tövbesi, bir hediyesi Allah'ın bir iltifatıdır. Allah'ın kainatta, insanın garip kaldığı en ücra yerlerde, insanın vahşetini onunda izale etmesi, Allah'ın insana iltifatıdır. Bu iltifat da sadece ağzın ezvakına hitap ediyor gibi, bağırsakların zevklerine cevap veriyor gibi değil, bütünüyle insanı ele alıyor, bütünüyle insanın hissine havasına ve letaifine hitap ediyor havası, edası ve mahiyetinde olacaktır. İşte Kur'an bunu yapmıştır. Arşı ferşe bağlayan Kur'an, kainatla insan arasında mekik dokuyan Kur'an, insanı bir dünyaya baktırırken bir de ukbaya baktıran Kur'an, fani her şeyin güzelliği ve cilvesi içinde, sönmeyen, törsümeyen, bir güzelliğe insanın nazarı dikkatini çeken Kur'an, insanın fani yönüyle baki yönünü cem' eden, makamı cem'in sahibi Kur'an-ı Beyan, öylesine ilahi Muciz Beyan ifadenin adıdır. İşte onun insanla dünyatına ait, onu yakalayarak, onun üzerinde beslediği, geliştirdiği, insan duygularının alabileceği şekle hale getirdiği, tatlı, canlı, heyecan verici ifadelerini, tahlili düşünürken, bazılarınız bu tahlilin altından tedairlerle, hoca bize psikolojiye ait bazı meseleleri mi anlatıyor diyeceksiniz. Onun bazı kanunları hakkın bir hakkı olarak, aklın bir hakkı olarak Düşüncenin bir hakkı olarak onun bazı kanunları, Kur'an-ı Kerim'in ulaştığı, vardığı, bazı ufuklara yaklaşmış olabilir. O hususlarda doğruya yakın sözler söylemiş olabilir. Ve ben de onun tabirlerini bazen alıp kullanırken, onun malzemelerini kullanırken bu tevafuka riayet etmiş olabilirim. Fakat katiyen bilin ki beşer karihatından çıkan, neticesi çok defa da yanlış olan, bir kısım psikolojik tecrübelerle Kur'an'ın hiçbir alakası yoktur. Ama o tecrübeler, ulaşabildiği en son, en mütenahi ufka ulaştığı yerde, artık öteye gidemediği bir yerde, Kur'an-ı Kerim'in bu mevzudaki kıstaslarıyla omuz omuza gelebilir. Onlar doğruya yaklaştıkça, doğrunun ifadesi olan Kur'an-ı Kerim'e yaklaşmış olacaklardır. İşte bu noktada bir kısım tevafuklar, ne eskilerin ilmin nefsini anlattığım şeklinde, ne daha eskilerin ilmin ruhunu anlattığım şeklinde, ne de yenilerin frençe bir tabirle meseleye ilmi bir hürriyet veriyor gibi, psikoloji dedikleri mesele dediği anlattığım şeklinde bizehaba kapılmamanızı rica ederim. Ben Kur'an'ın anlayabildiğim, anlatılabildiği kadarıyla İnsanla ve dünyasını şerh edişini ve bunun içinde de bu deste işte sadece çok yönleri vardır bunun, insan ve dünyasını daima irşada ve tebliğ edecekleri hakikatleri kabullenmeye hazırlanması mevzuunu arz edeceğim. Mesela Kur'an, insan ve açısından, insanın iç alemi açısından, İnsanın ruhu, nefsi, sırrı, kafası açısından, keşfedemediğimiz insanın letaifi açısından onu sevk eden duygular, ona şevk veren duygular ve bir batılı filozofun sadece her meseleyi ona bağladığı onun sezisi açısından tahnir ederken şu hususları toplu olarak görüyoruz. O bir mücrimi, günahkarı günahlarıyla ele alırken nasıl bir eda kullanıyor? Ümitlerin kırıldığı, her hususta iflas ettiğine inandığı anda o adamı nasıl ele alıyor? Onun haleti, ruhiyeti nasıl nazar itibara alınıyor, nasıl okşanıyor? Ve nasıl elde bir gül gibi tutuluyor? Nasıl aziz Allah'ın elinde kendisini görüyor? ve bir kalbi kırık ele alınırken, nasıl tesellidar ifadelerle ele alınıyor? Raiyet itaat emredilirken, hakim adalete sevk edilirken, mesele nasıl raiyetin hâlet-i ruhiyesine göre ve amirin hâlet-i ruhiyesine göre tahlil ediliyor ve şerh ediliyor? Devlet reisinin kulağından tutuyor. Devlet reisi olmanın ruh hâleti içinde nasıl düşünür o insan? Efkarına, sinema şeridi gibi giren şeyler nelerdir? Birbirini çağıran tedayiler nelerdir? Bütün bunları nazar itibarı alarak, gururunu örtelemeden, kırmadan, hissiyatını rencide etmeden, nasıl ona hakikat hakikatleri telkin ediyor? İnsanın gururunu temkid ederken, Mevla'nın kibriyasına ve karşı, böbürlenmesini kınarken insanın nasıl onun benliğini örselemeden, nasıl onun şahsiyetini örselemeden, onu aşağılık duygusuna sevk etmeden bir aziz olarak ele alıyor ama sırtında bir ağırlık, bir yük halinde bulunan gururunu, kibrini, azametini ona attırıyor. Evlat, anne baba arasında münasebetleri temin ve tesis ederken, nasıl yukarının dikkatini çekerken onların şefkatli olmasını, nasıl aşağının dikkatini çekerken hormatlı olmalarını telkin ediyor. Öyle bir hava, öyle bir ede vardır ki, çocuk kendisinin orada işlendiğini görür, anne baba da kendisinin işlendiğini görür. İnsana nasıl benlik kazandırıyor ve yerinde nasıl o benlikten tecerrüt etmeyi anlatıyor. Benlik kazanma felsefenin umumi mevzu haline gelmiştir. Ve mektepte size şahsiyet kazandırma şeklinde bu telkin edilir. Sırası geldiği zaman bu benlikten tecerrüt vakti gelir. Bu benliği atma sırası gelir. Onu atma senden istenir. Size asker içinde bir asker iseniz şayet bu benliği kazanmayı ve bir taraftan da itaatın icbar etmesiyle esasen kısmen benliğinizden tecerrütü anlatırlar. Fakat çok defa ruhunuzun içine giremediklerinden o kadar çok yan tesiri, o kadar geriye etmeleri olur ki ben şahsen bana bu mevzuda emir verenlerin hiçbirini sevemedim. Hiçbirinin gönlüne giremedim ve hiçbirini gönlüme sokamadım. Çünkü hissiyatıma göre beni anlayamadı, beni anlatamadılar. Bir insan olarak belli ki kimseyi anlayamamış, anlatamamışlar. Sadece bu mevzudaki iş, ecsam bir araya geldiği zaman aynı izada olur. İşte böyle bir nizam-ı anlayış içinde insanları bir araya getirmişler. Kurulan gençer ocağından bugüne kadar mesela bundan farksızdır. İnsan haleti ruhiet içine girlememiş. Kur'an'ın rehberliğinde yapılamamış. Eksamı bir araya getirme. Arabaların burunları aynı istikamette olacak, ayakların uçları aynı istikamette olacak, omuzlar aynı istikamette olacak. Kaba, sapa, koyratça bir nizamın ifadesidir. Kur'an'ı olmadığından ötürü gönlümü okşayarak, beni yumuşatarak, hissiyatımın içine girerek o nizami yaşamayı içimde bir şevk uyarabiliyorlar mı? Ben sorayım. Nizam olmam için ne yapmalıyım? Ben sormalıyım. Kur'an'ı olmadığından, onun rehberliği altında meseleler halledilemediğinden her işin her köşesinde bir hoyratlıkla karşı karşıya kalacaksın. Onun için o, benlik kazandırırken Mevlana İkbal buna esrarı hûdîdir. Benlik kazanmanın sırları ve sonra yerinde o benlikten tecerrüt etmeyi sana anlatırken, yine aynı zat buna da rûmûz bir bi hûdîdir. Benlikten geçmenin remizleri, Allah için benliği terk etmenin remizleri. Onun varlığına, şuunatına ve sıfatlarına bir kıstas, bir vahidi kıyası olarak sana verdiği belliği, onu tanımak için bir alet olarak kullandıktan sonra arkaya atı vereceksin. Sadece onu duyacak, onunla doyacak, onunla dolup taşacaksın. Bu insan ruhu, insan havası içinde o kadar tatlı Kur'an'da işlenir ki, hiçbir felsefenin aklı ve eli ulaşmamıştır. Hiçbir ilmi araştırmanın eli ulaşamamıştır. Bu mevzuda hiçbir devlet Kur'an'ın kafası ulaşamamıştır. İşte insanla ledünniyatının Kur'an açısından tahlili dediğimiz zaman bunları kastediyoruz ve sırası geldikçe Allah'ın tevfik ve inayetiyle ben bunları size arz etmeye çalışacağım. Kur'an'ın bu noktadaki mucizül beyan olduğunu göstermek için bunları arz ediyorum. Yoksa tekrar edeyim, bir psikoloji dersi vermek değil, ilmin ül nefis, ilmin ruh dersi vermek de değildir. Cenab-ı Hak Takatımın çok fevkinde olan bu mevzuda, ile bana göre sistemli işlenmemiş bu mevzuda, yardımcım olsun, hakikatları anlama mevzunda da sizin kalplerinizi hazırlamış olsun. Ben mümkün olduğu kadar bu meseleleri hazırlarken sizin için programımda, Kur'an-ı Kerim'den başka bir şeye bakmamaya çalıştım. Çünkü tefsirlere baktığım zaman kendi devrlerinin kültürü altında, beni aldattıklarını, aldatacaklarını gördüm. Sadece baktım ona, ifadelerimdeki perişaniyetten bunu anlayacaksınız. Çünkü onu anlatmaya hiçbir kabiliyet, hiçbir duygu müsait değildir esasen. Fakat hidayette de ettiğim gibi, sadece sizi araştırmaya tahkika sevk etmiş olacağım. Ben sistemli bir Kur'an psikolojik tefsiri, ilm ruh, ilm nefis tefsiri görmedim şahsen gören varsa bana göstersin. Eğer yoksa şayet Kur'an-ı Kerim'in bu açıdan ele alınmasının zaruret ve lüzumuna inanıyorum. Bütün Kur'an-ı Kerim'i bu açıdan ele alıp size tahlil etmem 20 sene ister. 20 sene siz oturacaksınız ben anlatacağım. Belki o zaman bir fikir vermiş olurum. Onun için Belki bir iki surenin başından bugünkü derse bir iki misal çıkardığım gibi başka gün arz edeceğim derslerde de başka surelerden başka misaller arz etmek suretiyle tembiile çalışacağım. Ne kadar kem talih ne kadar mühlüm olsam da siz de öyle Kur'an-ı Kerim'i anlatma imkanını Mevla bahşettiğinden dolayı esasen çok bahtiyarım. Sizler de Kur'an-ı Kerim'in derslerini dinleme, şerefini ihraz ettiğinden çok bahtiyarsınız. Ne mutlu bizlere ki Kur'an-ı Kerim'in devrin anlayışı, idraki içinde eserlerinin mevzuliyetle piyasada, çarşıda, pazarda bulunduğu bir devreyi, bir dönemi bize idrak ettirdi. Bakıyor, onları kendimize ilham kaynağı yapıyor, onların ışığı altında daha pek çok hakaikin, hazinelerin keşfine çıkıyoruz. Onlar bizim için kıstaslar oluyor, usul oluyor. O usulü kullanarak Kur'an'ın derinliklerine doğru inme imkanını buluyoruz. Balıktan adamlar gibi derinliklerine şimdiye kadar inilmemiş, Kur'an-ı Kerim'in derinliklerine inildiği bu devirde, bu devirde Kur'an'ın derinliklerini anlayan kimseler en talihli, en bahtiyar kimselerdir. Cenab-ı Hak bu talih, talihlikten istifade edenlerden eylesin inşallah biz. Bir iki misal şunu göstermek için peşi peşine gelen surelerden az ediyorum. Kur'an'ın her suresini hatta her maktasını böyle tefsir etmek mümkündür. Hepsinde insan esas olarak ele alınmıştır. Sûreyi Bakara'dan, sûreyi Ali İmran'dan, sureyi Nisa'dan vaktim olursa birer misal arz etmek suretiyle bugün size takdim etmeyi düşündüğüm hususu şiddetle olayım. Bu mevzuda arz edeceğim şeyden çok çok mesele beklemeyin. Bunda sadece şu vardır. Kur'an'ın insanın ruh derinliklerine inmesi, onu ruhi heyecanları içinde yakalaması, latifelerini görmesi, gözetmesi, duygularını hesaba katması ve insanın kendi içinde ufkunun aydınlanmasına göre o aydınlık içinde yapacağı irşad ve tebliğ yapması seni kendi içinde aydınlığa kavuşturacak, senin için şer edecek, zayıf taraflarını yakalayacak, o noktadan sana giriş yapacaktır. Tıpkı küçük bir canlının, hüveylenin, bir sperm'in, yumurtanın içine onun için açılan kapıdan girdiği gibi, Kur'an kendisi için açılan kapıdan içeriye girecek ve senin içinde oluşman, dirilmen için meydana gelecek infilaklar ve inkılaplara sebebiyet verme yollarını araştırır. Yoksa gelişi güzel insanlara söz söyleme, onların ruh haletlerini hesaba katmadan onları irşat ve tebliğe kalkışma çok defa reaksiyonlarla karşı karşıya kalır. Enteresandır. Kur'an-ı Muhyüsü'l-Beyan Bakara suresinde bu irşat ve tebliğde gönülleri yumuşatması, insanların içindeki karanlık, sisleri, isteri bertaraf etmesi, ufklarına aydınlatması, hatta münafıkı dahi irşad edecek hak ve tebliğ edecek hale getirmesi, hatırlaması çok enteresandır. Bir müzmine meseleyi anlatma değil, bir münafıkı dahi tam tefessüf etmemişte meseleleri kabule müheyyah hale getirmesi. Hazırlaması çok enteresandır. Bakara suresinin başında müminlerin durumu anlatılıyor. Çeşitli vesilelerle bunun şerini yapmıştım. Bir de ilmin nefis açısından buna girmek istemiyorum. Son üç ayette kafirlerin durumu orada naklediliyor. Ve ondan sonraki birkaç ayette de Kur'an-ı Kerim münafıkların halini şerh ediyor. ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يختعون الا انفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكتبون واذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض Kâlû innemâ nahnu muslimûn Elâ innahum humul mufsidûn velâkin lâ yeş'urûn Ve izâ qîla lehum âminû kemâ âmena en-nâs kâlû enûminu kemâ âmena es-sufahâ Elâ innahum humus-sufahâ velâkin lâ ya'lemûn İlâ ı burada çok hususu anlatıyor Münafıkların inandık dedikleri halde inanmadıklarını, ifadeler üzerine döndüğün zaman nasıl insan hissiyatının ele alındığını göreceksiniz. Kendilerine yeryüzünde bozkunculuk çıkarmayın, anarşi yapmayın dendiği an biz ıslahçılarız, susçuyuz dediklerini anlatıyor. Sizden evvelki insanların inandıkları gibi siz de Allah'a inanın onlara dendiği zaman, biz şu sefilerin inandığına mı inanacağız dediklerini anlatıyor. Ve sonra şeytanlarıyla baş başa kaldıkları zaman müminlerle alay ve istihza ettiklerini anlatıyor. Ve iki temsilde de bunların yaşadıkları bu heyecanlı ve taassür dolu tabloları tasvir ediyor. Çok üstün bir eda ve ifadeyle tasvir ediyor. Teker teker tahliline geçmeden, şu hususlara dikkatinizi rica edeyim. Evvela münafık ele alınırken, kafirlerin anlatıldığı maktada anlatmıyor onları. Yani kafirlerden ayırıyor onları. Çünkü hemen sayfanın başında, اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُواْ سَوَاهُونَ عَلَيْهِمَ اَنْذَرْتَهُمْ اَمْلَمْ تُنْذِرْهُمْ la يُؤْمِنُونَ Kafirleri inzar etsen de etmesen de müsavidir. Onlar Allah'a iman etmezler. Münafıkı el alırken onlardan ayırmış olarak el alıyor. Burada münafıka bir ümit kapısı açarak geliyor evvela. Yani siz kafir değilsiniz, zikzak çiziyorsunuz, ara sıra hak daire içine de giriyorsunuz zikzaklarınızla. O esnada kendinizi salı verseniz inanmış olacaksınız. O esnada içinizdeki gayzikini nefreti verseniz ve şerî kaprislerinizden teşerrüt verseniz çok yaklaşmışsınız. Şu med ve ile bir defasında kapı vermeniz mümkündür. Sizin için her an imkan kapısı açıktır. Böyle bir ümit verdiğini görüyoruz. Bir buna dikkatinizi rica edeyim. İkincisi insan haleti ruhiyeti. Kur'an-ı Kerim insanlardan öyleleri vardır ki inandık derler, halbuki hadisatında inanmıyorlar. İnsanlardan diyor, bütün insanlar öyle değil. Ve bunları adlarıyla, tanlarıyla, kabileleriyle, mahalleleriyle de söylemiyor. Kureyze mahallesinde, Nadır mahallesinde, Kaynuka semtinde oturanlar demiyor. İnsanlardan öyleleri vardır. Çin'de, Hint'te, İran'da, Suriye'de, Mısır'da, Mekke'de, Medine'de, neredeyse insanlardan öyleleri vardır diyor. Bunda esasen onların dertlerini şerh ederken başkalarından meseleyi kesmetme vardır. İrşatta mahsub olan da budur. Onun yarasına neşter vurup kanını, irinini ona gösterme değildir. Üstü kapalı yaraya neşter vurup teşrihatının yapılmasını ona bırakma meselesi. Hususiyle onu öğrenci olmaması için başkalarından meselenin ketmedilmesi. Kur'an'ın bu mevzudaki irşadına uyan nebiler, nebisi, gördüğü herhangi bir kusuru, kusuru gördüğü şahsı huzuruna çağırıp, onu orada haşlamak, tokatlamak suretiyle yapmazdı. Mimbere sus buyururlardı. Cemaati karşısına alır, içinizden bazı kimseler var ki şöyle yapabilirlerdi, en nesi ifadeyle. Suçlunun suçunu orada kapalı olarak söylerdi. Ve sonra o da kendine gelir. Hiçbir zaman perdeyi yitmez, mücrimle açıktan açığa yüz yüze gelmemeye çalışırdı. Bu esasen Kur'an'ın edebiyle edeplenmek, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaktır. Settar ismi vardır ki, cürümleri örtmek içindir, kusurları örtmek içindir. Burada da bu vazifeyi yapar. Cenab-ı Hak Settar ismiyle kusurlarımızı setir buyursun. Ve bu isimden. Bizleri hissedar kılsın, başkalarının ayıp ve kusurlarıyla meşgul olma, zillet ve denaatinden nebisleri masum ve mahfuz buyursun. Bu hususunda da edilmesini rica edeceğim. Kur'an meseleleri ketmediyor. Bir de şu hususa dikkatinizi rica edeceğim ayrıca. Sonraki iki temsilde de, مَثَلُهُمْ كَمَتَلِ اللَّزِيْسْتَوْقَدَ نَارًا وَيَا اَوْكَ صَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ ve ظُلُمَاتٌ وَرَعْضٌ Ayetlerinde ifade edildiği gibi, heyecan dolu, teessür dolu dakikalar yaşayan bu insanlar. Heyecan ve teessürlü dakikalar yaşıyorlar. Neden? Kur'an-ı Kerim diyor ki, insanlardan öyleleri vardır ki, tedairlerini artıracağım sonra. İnsanlardan öyleler vardır ki derken, inandık derler inanmazlar. Herkes bu mevzuda yaralı, herkes kendisini şerh edilen insanların içinde görüyordu. Arkadan ne gelecek derken arkadan başka bir şey geliyor. Onlar ifsatçıdırlar ama ifsat etmeyin dendiği zaman kendilerini ıslahçıyız derler. Bir mesele daha şerh ediliyor. Bunlar ayıplarının, kusurlarının örtülmesini harf ettiği yerde, bir bakıma kapalı fakat bir bakıma bunların teşrihini yapan ayetlerin sıralandığını görürler. Yağmura doluya tutulmuş gibi olurlar. Temsildeki tatlılığı da ancak böyle anlayabiliriz. Merselhum'deki tatlılığı, evkası gibindeki tatlılığı ancak böyle anlayabiliriz. Onların bütün kabahatlarını, kusurlarını, onların bütün eraciflerini ortaya kapalı olarak döken Kur'an-ı beyan, onların heyecanla titri titreyip, Ay şimdi adımız, sanımız da söylenecek, kabilemiz söylenecek, Medine'de yerimiz söylenecek, kabile içinde yerimiz söylenecek endişesiyle titrerken, Kur'an anlatırken şimşek çakıyor, rahat oluyor, yağmur yağıyor, dolu endişesi yaşanıyor şeklinde onları tasvir ediyor. Doluya tutulmuş gibi, adımız, sanımız zikredilecek endişesini yaşarken, Birdenbire Kur'an-ı Muhsül Beyan onları korktukları bu akibete götürmüyor. Belki onların meselelerini ele alırken ve minen nâsi sözüyle insanlardan öyleleri vardır ki diye başlayan Kur'an-ı Muhsül Beyan, bu defa umum insanları karşısına muhatap olarak alıyor, onların da böyle küçük bir emareyi değerlendirecekleri, elhamdülillah kurtuldum diyecekleri, gırtlakları zindanla sıkılmış gibi kurtuldukları anne ne olursa olsun, kendilerinden istenecek şeyi kesbetmeleri havasını yakalayarak, Ya اَيُّهَا لَا زُعْبُدُوا Ey insanlar Rabbinize ibadet edin! Fazayiniz kabaihiniz bunlardır, kusurlarınız, seyyahsınız bunlardır, tir tir titriyordunuz. Ve içinizden geçen şeyler o anda, birbirini davet eden şeyler, yığın yığın tedairler size en neticede şunu dedirtmişti, şu can ziraş kurtulalım, Allah'ın bütün istediklerini yerine getireceğiz. O Allah şimdi meleği size sesleniyor. Ey insanlar, sizi yaratan Rabbinize ibadet edin ve minennâsi'yi bıraktık. Artık size münafık olarak bakmıyor, sizi insanlar içinde, insanlardan bir zümre olarak ele alıyor orada hususu olarak ele alıp tahlil ettiği şey, sizi endişeli dakikalar yaşattığı şey, burada topyekün insanlar arasında sizi müteahale etme şeklinde zuhur etmektedir. Siz bir insan olarak, böyle ayıbı kusurunuz söylendiği zaman, aynı heyecanı yaşayacaksınız. O heyecanlı dakikaları, teessür dolu dakikaları yaşarken, küçük bir ile sizi kurtaracak bir şey bekleyeceksiniz bir de büyük bir emare ile birisi sizin karşınıza çıktığı zaman, ki göklerin ve yerin anahtarı elinde olan Allah olursa bu Celle Celaluhu, hemen onun emrine yapışacaksınız. İrşadda tebliğde gönüller yumuşamış, ruh fikir meseleleri kabul etmeye müheyyah hale gelmiş, çok az müstetna pek çok münafık dahi bu mevzuda hakkı kabul edilecek seviyeye, zemine yükseltilmiştir. Ve şu tedai'lere dikkat edin. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ ve بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ Tedai yeni psikolojide çağrışım diyorlar. Bir fikir başka bir fikri çağırır, bir hadise başka bir hadiseyi davet eder. Mesela hiç münasebet yok gibi görünür. Bunların tahlillerini yapmış, tecrübeleri kanunlar halinde kitaplara yazmışlar. Sen bir tepeyi görüyorsun, tepeyi gördüğü zaman mescit hatırına geliyor tepeyi gördüğün zaman. Halbuki tepe ile mescidin hiçbir münasebeti yoktur. Veya bir tepeyi gördüğün zaman mütemadiyen namaz senin hatırına geliyor. Sen bir defasında, ilk defa hayatında bir tepeye yükseldiğin zaman onun başında namaz kılan birisini görmüşündür. Bu senin şuur altın olmuştur. Ve nerede ne zaman artık sen bir tepe görsen bir bakıma perde kalkıverir şuurunda, Sür şuur altı şuuru üstü verir, sonra sen hemen tepeden namaz kılana intikal edersin. Sen ne zaman bir elma görsen pis bir suyu hatırlay verirsin, kanal suyunu hatırlay verirsin mesela. Münasebet bulamazsın, elmadaki tatlılık, renk, ağzın zevklerini okşayışı ve sonra şu ufun etki sudaki pislik, hiç bir münasebet bulamazsın ki sen belki çocukluğunda, belki delikanlığında büyük gün çok elmayı özlediğin bir zamanda güzel bir elmanın böyle bir suyun içinde yüzdüğünü görmüşündür. Onun için ne zaman o elmayı görsen sen o pis suyu hatırlayacaksın. İşte aralarında zahiren çok uzak mesafe olsa dahi birbirini çağıran böyle fikirler vardır. Yeni dilde buna çağrışım diyorlar. Ben tedai derken bunu anlayın, bunu anlatmak için bu şere girdim yoksa mevzul psikoloji dersi değilim. Biz Kur'an'da şu tedai'lere dikkat edin. وَمِنَ insanlardan <بِمُؤْمِنِين> İnsanlardan öyleleri vardır ki biz Allah'a ve ahiret gününe inanıyoruz derler. Allah buyuruyor ki, halbuki onlar mü'min değildir. Dikkat edin siz meseleye. Bir insanın içinde bu denli bir maraz olsun, bir hastalık var içinde, bir türlü inanamamış. Mevla'ya itimat edememiş, kalbi itminana ulaşamamış, huzura kavuşamamış. Dünyevi menfaatlardan istifade etmek, temettü etmek için inandım görünüyor. Ganimetten istifade etmek için, Müslümanın sahip olduğu haklardan istifade etmek için inanmış görünüyor. Bir de Müslümanlar muvafak olursa, başıma bir gaili açmayayım diye inanmış görünüyor. Halbuki hadizatında inanmamıştır. Bu cemaat içinde tenzih ederim. Böyle kimseler yoktur. İçinde o türlü kimselerin bulunduğu bir topluluğa böyle bir hitap yapısın. İnsanlar içinde öyleler vardır ki Allah'a ve ahirete inandıkları fakat inanmazlar. Bu sözü söyleyi versin. Dertli derdini anlayı verecektir. İçinin şerh edildiğini, ruh sentezinin ortaya konduğunu görecektir. Ama bir bakıma da açıktan açığa söylenmediği için bir bakıma zimni bir minnettarlık duyacaktır. Diyecektir ki anlatana, hasmına, düşmanına, sana teşekkür ederim. Çünkü adımı söylemedin, şeklimi, şemailimi şerh etmedin, beni açık anlatmadın, halkın içinde rezil ve rüsla etmedin Kalp yine yumuşuyor bu mevzuda. Ona karşı, anlatana karşı bir minnettarlık hissediyor. Benim halimi anlattı, hemen bir çağrışım olacaktır. Ben inanmadığım halde inandım, görünmemi anlatıyor, içimi şerh ediyor. Gayba muttali birisi bu. Öyleyse ben daha neler yaptım, neler, onların hepsini de sırasıyla şerh edecek. Birdenbire kafasında zincirleme, bütün yaptığı şeyler gelir. Neler gelir? وَاِذَا كِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالِ اِنَّمَا Fesat çıkarmayın, anarşist olmayın dendiği zaman biz ıslahçılarız deriz. Fakıllır şeride gelir geçer kafasından tedayı. Ve İnsanlar Allah'a inandıkları gibi siz de inanın dendiysem an, <gülüyor> Şu akılsızların bunakların inandığı gibi biz de Allah'a mı inanacağız derler? Şu gericilerin mürtecilerin Allah'a inandığı gibi Allah'a mı inanacağız derler? Bunları demişlerdir. Bir ayıp ve kusurlarını yakalayınca, işlerinin teşrihatını yapınca, diğer kusurlar peşi peşine dizilir, kafalarından geçmeye çalışır. Bunlar tam bu hale ruhiye içinde, şunu dedi, şunu diyecek derken, ayetler peşi peşine sıralanıverir. Siz yine misaldeki meseleye intikal edin, nasıl doluya tutulduklarını. Birini dedi, bak bu ayıbımızı, kusurumuzu söyledi. İşte bizim gizlediğimiz mekni şu hususa parmak bastı. Arkadan şuna da parmak basacak diye beklerken o da geliverir bir şimşek gibi. Onun için Kur'an anlatırken durumlarını kulaklarını tıkarlar. Görmemek için gözlerini kapatırlar. Işıkları sönüverir. Bazen aydınlanır, aydınlar çıkıyor gibi olurlar. Bazen karanlıkta kalıverirler. Doluya yağmura tutulmuş gibi bir havaları vardır. Kaçmak isterler fakat kaçamazlar. Bunlar onun fikrinde birbirini takip eden tedayiler halinde sıralanırken onlar iki yönüyle haybet ve husran içindedirler. Fi kulubihim marad fe zadahumullahu marada. Kalplerinde bir hastalık vardır. İtminana ulaşamama hastalığı, gönlü sahibine verememe hastalığı, maddeyle onu terfi etme hastalığı, maddeyle dünyayla onu huzura kavuşturma hastalığı maddeyi temin edebilmek için olduklarından başta görünme hastalığı, dualist olma hastalığı, iki yönlü olma hastalığı, kah öyle kah böyle, müzebzebine beyne zelik, la ilahe ula ve la ilahe ula, ne o yönden ne de bu yönden olma hastalığı. Bir de nerede oldukları tayin edilince, siz öyle görünseniz bile göründüğünüz gibi değilsiniz esasen, kendilerine işlerinde dendiği an, فَزَٰدَهُمُ اللّٰهُ Bir de nedamet, haybet ve husran rahatsızlığı olacaktır. Bunu da derinlemesine işlerinde yaşayacaklardır. Ben kendimi zorluya zorluya, şu sadece münafıklarla alakalı, iki üç mübarek ayeti kerimede bir gönüyle bu ayetlerin insanın tık ve ruhunu, irşad mevzuunda teessür ve heyecana getirmesi hususunu, Diğer yönüyle onlar bir fedai ile bu işi kabullenmeye meyya hale gelmeleri hususunu zorlayarak anlatmaya çalıştım. Ve bu sadece meselenin bir yönüdür. Daima kalplerin hakkı kabule meyya hale getirilmesi mevzudur. Allah indinde en kıymetli şey hakkın hakikatin söylenmesi değil Hak ve hakikatin insanlar tarafından hüsnü kabul görme niyeti azmi içinde hareket edilmesidir. Ben hakikati söyleyeyim haykırayım değil, hakikat insanlar tarafından hüsnü kabul görsün, bunun teessür ve heyecanı yaşamaktır. Onun için Müslümanlıkta her hakikati benim söylemem hak değildir. Bazen bildiğim halde hakikatları söylemek benim adıma yanlışlık olur. Çünkü başkalarını reaksiyona sevk eder, yanlış yola sevk eder, onlar bu mevzuda gösteri verirler. Hakkı kim söylediği zaman hüsnü kabul görecekse bırakacağım o söylesin. İşte Kur'an-ı Kerim bu hedefe doğru giderken bu yolu takip eder. Münafık gibi gayrimünbit bir zeminden dahi semere almayı hedef edinir. Sizde münafıklara ait ayetleri gördüğünüz zaman, hiç de ümit kırıcı görmeyeceksiniz. Aksine ümit verici göreceksiniz. O kadar ümit verici ki münafık bile başını kaldırıp Rahmeti ilahinin sonsuzluğundan istifade-i başlayacaktır. Cenab-ı Vâcib-ül ve Tekaddes Hazretleri kalpsiz ve ruhumuzu Kur'an-ı Kerim'in abu hayatından, kevserinden istifadeye müheyyah kılsın. Bu hususu sonuna kadar uzatmayı düşünebilirdim. Fakat diğer surelerden de misal vermeme, vakit ayırmak için tasavvur ve planımdaki bir kısım meseleleri atlayarak başka bir sureye geçiyorum. Kur'an'ın sureleri arasında, maktaları arasında bir şiir ahengi. Tatlı bir nizam bulunduğunu, onun lafzını, manasını Lafsız zaman arasındaki mutabakatı size arz ederken söylemiştim. Ona dönmek istemiyorum. Süreyi Bakara'nın başından az atlayarak söylemiştim. Mümin kafir durumunu atladıktan sonra söylemiştim. Yine Ali İmran'ın başında da müminlerle alakalı kafirlerle alakalı hususu atlayayım başka bir şey karşımıza çıkacak. Ne gariptir ki orada da yine bir çeşit insanlarla karşı karşıya geleceğiz. Orada ve minennas diyecektir Kur'an-ı Kerim. Burada da bize züyyine <gülüyor> linnâs diyecektir. Orada münafıkı anlatacaktır. İtikadi hastalığı müftela olanı anlatacaktır. İtikadi maraza müftela olanı anlatacaktır. Burada da ameli hastalığı anlatacaktır. Ehli sefatın halini teşrih edecektir. Züyyine linnâs hübbü şehevâti minennisa velbenin vel kanâ tîril mukantaratı m'nezzehebi vel zibbati vel khayril وَالْاَنْعَامُ وَالْحَرْفِ ذَٰلِكَ مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عَنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Kur'an-ı Kerim burada tatlı beşerin meylesliği bir hususu anlatıyor. İnsanların nazarında kadınlar çok hoştur. Adeta pek çok kimseler için kadın bir gaye haline gelmiştir. Bu esase mebni feminizm kurulmuştur bir bakıma. Freud, bu yanlış çıkış noktasından çıkmış, yanlış kanunlar beşere takdim etmiştir. Kadın her şeydir onun nazarında, mabuttur. Bütün şuur altılar ona ait manalarla örülmüş, neticedilmiştir. Evlat sevgisi, evlat muhabbeti, evlada bağlılık ve evladın insanı büyüleyici keyfiyeti vardır, cazip olma, Zinatlı olma keyfiyeti vardır. Yığın yığın altınlar, stoklar vardır. Bütün bankacılar, ihtikarcılar, spekülasyoncular, bütün bunların dikkatini çeker. Vel kanatir ilmu kanterati. paraları iş yapmayan, atul paraları bankalarda yağan insanları, tepecilik yapan insanları, ihtikar yüze gelmesine meydan vermeyen, aradan beslenen, bütün sülük ruolu insanların dikkat nazarını çeker. Kanatır-ı mukantareci bunlar. Altından, gümüşten şeyler yaparlar, yağarlar. Sonra atlar, arabalar vesaireler bunların derttebesi. Şavrelilere kurulma, çaka yapma, halkın içinde işte eda ve endamda bulunma ve sonra güzel elbiseler içinde, Yasemenlik'te reftare dolaşır gibi dolaşma, kendisini satma. Bütün bunlar insan nefsinin bir bakıma, dünyaya bakar, fıtratın, hoşuna giden onun için tatlı tebli şeylerdir. Kur'an bunu anlatıyor. Fakat sonra da zalika metaul hayatid dünya. Bu sayılıp dökülen şeylerin hepsi dünya metaına ait şeylerdir. Öyle bir eda vardır ki ifade de sırtına alıp çarşıda pazarda satmak üzere götürdüğün ticaret metaı gibi bir şey. Taşınmaz değil, taşınır, menkul bir şey. Meta sözünde bu mana vardır. Bunlar bu kadar cazip bağlayıcı ağır insanın ruhunda da kalbinde bir sıklet arz ettiği halde hadizatında dünya hayatının metağından ibarettir. Ve sonra vallahu inda'tus-sulma'at sözüne intihar eder. Siz benimle beraber bu işin le dünyata bakar yönünü takip edin. İnsanın fıtratı anlatıldığı anlatıldığı bir noktada Size deniyor ki sizin kadınlara karşı zaafınız var, evlatlara karşı, çocuklara karşı zaafınız var, mala karşı zaafınız var, ata arabaya karşı zaafınız var, altına gümüşe karşı zaafınız var, stok yapmaya karşı zaafınız var. Siz diyeceksiniz ne yapalım, bunu Cenab-ı Hak bizim mahiyetimize koymuş, elimizde değil. Mahiyetimizde münderiç ve mündemiş olan bir meseleden bizi muakaze etmek haksızlıktır. İnsan böyle dört teselli bulur. İnsanın mahiyetindeki bu muhabbetin, bu alakanın fıtri olduğunu insan iddia eder. Tabiî olduğunu iddia eder. Bunlar bir bakıma dendiği, düşünüldüğü gibi fıtri ve tabiidir. Fakat sadece hayat bundan ibaret değildir. İnsan da sadece bunlarla dolup taşmak için yaratılmamıştır. Onun için bu zevkli tabloyu arzettikten sonra, İnsan adeta zevklerinden böyle gerildiği, kendinden geçtiği, rehavetle kendini salıverdiği dakikalarda birdenbire zevklerini acılaştıracak, lezzetlerini eleme çevirecek, bütün hayali dünyasını zir edecek, altını üstüne getirecek, Dolup taşıyordu zevklerle, birdenbire zevklere verir bu dünya hayatının metaından ibarettir. Yani sizi solduran, saçınızı, sakalınızı ağatan, ayağınızın kuvvetini alan dünya hayatı. Yani gençlikte kendinizi durduramadığınız dünya hayatı. Süratle kabre, zevale doğru gittiğiniz dünya hayatı. Muhakkaten sırtınıza yüklenen bu dünya hayatının metadır. Hiçbir şeyi durduramadığınız, ve siz de içinde sela kapılmış bir kütük gibi yuvarlandığınız, dehrin hadiseleri içinde yuvarlanarak takip ettiğiniz dünya hayatıdır bu. Birdenbire bütün zevkleriniz verir, Bütün lezzetler elemlere inkılap eder. Bazı şeylerin gittiğini görmenin altında tedailer peşi peşine dizilmeye başlar. Siz gençliğinizi kaybettiniz kanlığınızda kaybedeceğiniz gelir hatırınıza, kafanıza verir. Bu ayeti duyduğunuz zaman, ayet ruhunuza inmiştir, beni takip edin. Gençliğinizi kaybedeceğiniz gibi dünya hayatını da kaybedeceksiniz. Sıhhatınızı da kaybedeceksiniz, sırasıyla gelecek bunlar. Hususi olarak kaybettiğiniz bütün lezzetlerin arkasında, umumi bütün zevklerden ve lezzetlerden mahrumiyet kafanıza giriverecektir. Nasıl bugün öğlen yemeğinden mahrum oldum, bir gün bütün dünya sofrasından mahrum olacağım. Nasıl gençliğin cennet ve asa keyfiyetinden mahrum oldum, bir, gü bir gün dünyanın cennet gibi keyfiyetinden mahrum olacağım. Nasıl her şeyimi kaybediyorum teker teker, bir gün sönüp gideceğim tıpkı akşam batan bir güneş gibi, geride bir karanlık bırakacağım, adım sanıp şirinip gidecek hiçbir şeyim, bakiye-i asarım dahi kalmayacak zihinlerde. Bütün bunlar sırasıyla tedai olur. Siz bu durumda böyle daidar olan, yakaladığı dünyasını kaybeden bir insanın nasıl bir haleti ruh'e içine girdiğini tahmin edersiniz. i̇lm nefis açısından, ilm ruh açısından, nasıl bir haleti ruh'e iktisap ettiğini düşünürsünüz. O esnata, gırtlağına bir iptakılmış takılmış boğuluyor gibi, Unalmış bu insana, en küçük bir emare çok kuvvetli gelecektir. Şu dakikada bana teselli verici bir şey olsa, bana şöyle birisi bir şey fısıldasa, bana dense ki, arkadaş doğru olmasa bile, gençliğin gitti ama sana ben ebedi bir gençlik vaat ediyorum, ihtiyarlığın gitti ama sana ebedi taze bir delikanlılık vaat ediyorum, dünyan gidiyor ama fakat dünyadan daha güzel bir şey vaat ediyorum dese, ben bunun doğru olduğuna inanmasam bile fakat şu yıkıldığım, çöktüğüm, perüştüğüm dakikada böyle bir teselli bana yeniden can getirecek. Yaşamakla karşı karşıya aldım şu birkaç dakikayı tatlı ve huzurlu yaşayacağım diyecektir insan. Bu haleti ruhiye içine insanı soktu mu? Vallahu indehu hussul ma'abdes. Psikolojik dafından Allah'ın indinde çok güzel bir durak, çok güzel bir makam, çok güzel bir encam vardırdır. Siz esasen önüne geçemeyeceğiniz hadiselerin seyri içinde sürüklenmiş gidiyorsunuz. Nerede durursunuz, nerede durdurulursunuz belli değil bu. Önünüze nerede geçilir, nerede size saadet zıvat eden bir söz söylenir belli değil bu sizin bu hadiselerinize dur diyecek öyle birisidir ki onun huzurunda büsnü meab vardır, güzel bir encam vardır. Letaibinizi okşayacak, sizi hoş edecek güzel bir encam vardır. Küçük bir emareye dayanmayı ganimet bilen bir insan, halet-i ruhiyedeki itibariyle hemen buna sarılıverir. Avamca tabirim kulaklarınızı tırmalamasın, Bizde mal bulmuş mağribi gibi derler. Bu küçük emareyi değerlendirmek ister. Bunaldığı, gıtları sıkıldığı, boğulmakla yüz yüze olduğu bu dakikada bir ümit belirtisinin yüzünde gökten gelmiş bir şua gibi çakışı, semalara doğru, ebediyete doğru giden bir yolun uzaktan uzağa gözüne çarpışı, gözünde ümit parıltılarının parlayışı karşısında merak edecektir. Acaba şu hakikatların bütünüyle külhüne muttali olabilecek miyim? Biz Kur'an'ın haleti ruhiyesini yakalayıp takip ettiği insanı takip ediyoruz. Acaba şu gençliğim bana yeniden avdet edecek miyim? Hoş bu bir hayatı elde edebilecek miyim? Acaba tertemiz devcemle yeniden yan yana gelebilecek miyim? Fikir takisi edebilecek, dertlerimi ona şerh edebilecek miyim? ''Acaba altından çayların, ırmakların akıp çağladı, bağıma, bahçeme yeniden gidebilecek miyim? Abad Acaba ebedi bir hal, bir hava iktisap edebilecek miyim?'' Bir ümit kapısı kendisi için açılmıştır. İnsan öyle düşünecektir. Küçük bir şey verdiğin zaman, daha fazlasını isteme tamağı, arzusu isteği içine düşecektir. Kur'an onun bu zayıf tarafını, tam istediği artladı, gönlünün yakın hale geldiği, kabul etmeye müheyya bir hal, bir keyfiyet iktisap etti, dakikayı yakalamıştır. Kur'ul okum bir min zalikum. Şu içine dalıp durduğunuz, temettü ettiğiniz, zevkiyle, safasıyla kendinden, kendinizden geçtiğiniz, evlâtu iyaliyle ne yapacağınızı şaşırdığınız, malıyla, menaliyle gururlandığınız, kibirlendiğiniz ''Dünyadan daha hayırlı dikkatinizi çekerek size bir şey söyleyeyim mi?'' diyor. ''Öyle bir şeyi söyleyeyim mi?'' demeye lütüm yok. ''Ruh hazırlanmış, söyle'' diye beklemektedir. Fakat iştahını açma, ruhunun bütün fakültelerini, melekelerini harekete getirme, varsa şayet ruh bezlerini harekete getirme, söylenecek söz cinsinden meseleyi hazmetmek için asitler ifrazına yol açmadır bu. Haqikati kabul etmeye müeyyâ hale gelmiştir. Soruyor. Teklif ediyor. Anlatayım mı bunu? Lillazîna tekkav ünde rabbihim cennetun tecrî min tahtihal enhâr hâlidîne fîhâ lehum fîhâ ezvâcun mutahharetun ve hum fîhâ hâlidûn Lillazîna tekkav ünde İttika edenler için Rabbi Kerimlerin huzurunda nezdülühühiyetinde vardır diyor Kur'an-ı Kerim. İttika edenler için, kalbinde şu türlü tasayı, korkuyu taşıyanlar için, sığınacak bir melce ve menca arayanlar için, yok mu beni kurtaracak diyenler için, kendisini âlâ illiğini, insaniyete ve kemalata çıkaracak merdiven, sülhem arayanlar için kainatta kendisine tanınan imkanları değerlendirmeye müheyya olan için illazine takav sözünü ruhunda var bu manalar. Inde rabbihim onları terbiye eden, kalplerine şu duyguları getiren, şu birbirini takip eden hadiseleri sinema şeridi varı kafalarına sokan, tedayilerle kalplerini hakikatı kabul etmeye müheyya hale getiren bu terbiyeyi onlara veren, Allah'ın huzurunda onlar için vardır. Cennetun tecrî min tehti helenher. Evet, kaybettikleri dünya cennetlerine mukabil, kaybettikleri saadet hayatlarına mukabil, kaybetme endişesini taşıdıkları saadetlerine mukabil, altından ırmakların çağladığı cennetler vardır. وَهُمْ ف۪يهَا اَزْوَاكُمْ مُتَحْهَرَةٌ Orada tertemiz devçeler de vardır. Burada aybaşıyla, lohusallık haliyle, çok defa erkeklik ihtiyaçlarına cevap veremeyen kadınlar gibi kadınlar değil. Ezvaci mutahhara Vardır orada. Ne maddi ne manevi eracife bulaşmamış, eteklerine kocalarının nazarından başka hiçbir kirli şey temas etmemiş, değmemiş. Tertemiz devçeler vardır. فَاوْرٌ maksuratum فِي Vardır. Kasırlarda, haymelerde, çadırlarda, çardaklarda, nazarlarını sadece zevcelerine dikmiş, kumar bakışlı kadınlar vardır orada. Bunlar, insanın bu türlü şeyleri arzuladığı bir noktada bir dönemde, tam insanın hissiyatının yumuşamış olmasını değerlendirerek, ona tevcihi kelam ederken o kadar mühim, o kadar muazzam, irşat ve tebliğ bakımından o kadar büyük bir emmiyete ait ki, az kendini veren bunu anlayacaktır. Ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Zevkeleri de ebedi kalacaktır. Kendileri de ebedi kalacaktır. Burada solan, pörsiyen gençlikleriyle ebedi kalacaklardır. Hayatlarıyla ebedi kalacaklardır. Cenab-ı Vâcibülşüt ve Tekaddes Hazretleri ebed için yarattığı bizleri, ebediyete müteveccih amelleri tahsile muvaffak kılsın. İstikametten bizleri ayırmasın. Zihnimde size arzını tasavvur ettiğim surelerden birisi de, bu deste sure Nisa'nın başıydı. Orada mirasa ait meselelerin, rahim meselesinin, hissi karabet meselesinin, yakınları sevme meselesinin, yine ilmün ettiğim ilm nefis ve ilm ruh kanunları içinde, bir yönüyle teessür ve heyecanıyla, bir yönüyle tedaileriyle, çağrışımlarıyla nasıl sıralandığını, nasıl dizildiğini, izahe girdiğini ve nasıl insan kalbinin bunları ifa etmek için heyecan ve teessür iktisab ettiğini arz etmeyi tasavvur etmiştim ama, Ezan-ı Muhammed okununca onu arz'a imkan ve vakit kalmadı. Allahu Teala ve Teccad Hazretleri önümüzdeki derslerde başka yönlerini arzı düşündüğüm bu hususu Kur'an-ı Mücisül beyana hizmet olarak kabul buyursun. Kur'an-ı Mücisül beyana diliyle çok az defada belki kalbiyle sahip çıkmayı düşünen benim gibi kimseleri Vacibül Cüsvet Akaddes Hazretleri devamlı Kur'an-ı Musul beyana sahabetle serfiraz eylesin, şeref yav eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.